أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم من كرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبليسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. محترم مسلمان. Kainatın yaratılışında ve varlık aleminin birbirleriyle ilişkisinde asıl olan iyiliktir. Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayesi de iyiliğin yeryüzünde hakim olması, kötülüğün ortadan kalkmasıdır. Müslüman, iyi bir insan, salih bir kul, erdemli bir birey olmalıdır. Ancak, aynı zamanda bünyesinde var olan iyilik niyetini ve kötülükle mücadele gayretini topluma da yansıtmakla sorumludur. Bu sorumluluğun adı emri bil maruf nehyanil münker yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır. Cenab-ı Hak, imanlı, vicdanlı, ve duyarlı bireylerden oluşan İslam ümmetini Kur'an'da şöyle anlatır: Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Aziz müminler, iman ve iyilik birbirinin ayrılmaz eşidir. Peygamberimizin ifadesiyle iyilik güzel ahlaktır. Dolayısıyla hayatta adalet, merhamet, saygı, dürüstlük, vefa ve hoşgörü gibi güzel ahlaka dair ne varsa hepsi birer iyiliktir. Mümin ise iyiliğin temsilcisidir. Bir yandan davranışlarıyla iyiliği yaşatırken diğer yandan da Hikmetli bir dille, güzel öğütle, doğru bilgiyle çevresini iyiliğe davet eder. Peygamberimizin tavsiyesine uyarak hayatı kolaylaştırır, zorlaştırmaz. İnsanları müjdeler, nefret ettirmez. Mümin, hüsnü zan besler. İyi düşünmenin ve iyi söylemenin imanın gereği olduğunu bilir. İnsanlara karşı iyi niyet besler ve şefkatli davranır. Hayatının her alanında safiyetin, dürüstlüğün ve doğruluğun yanında yer alır. Mü'min, kötülüklerin son bulması için elinden gelen gayreti gösterir. Kötülüğe göz yummaz, dilini yalan ve iftirayla, zihnini izanla kirletmez fitne ve dedikodu ateşine odun taşıyan asılsız sözlerin peşine düşmez. Zira o bilir ki, insanların şeref ve haysiyetleri birbirine emanettir. Emanete hiyanet ise kötülüğün bir şubesidir. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. İçinizden biri bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse, kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın asgari gereğidir. O halde, bilgimiz ve tecrübemiz, gücümüz ve imkanımız nispetinde, daima iyiliği tavsiye edelim, kötülüklere engel olalım. Bunun her birimizin üzerine dini bir vecibe ve insani bir vazife olduğunu unutmayalım. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığımız her adımın bir sevabı olacağına gönülden inanalım. Muhterem müminler, hutbemin sonunda Önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum Kendimizin, sevdiklerimizin Ve toplumumuzun sağlığını korumak için Salgınla mücadelede tedbiri elden bırakmayalım Hastalığı hafife almayalım Gerekli özeni gösterelim Maske, mesafe ve temizlik konusunda kararlı davranalım İyiliğimiz, sağlığımız ve güvenliğimiz için Özveriyle çalışan kardeşlerimizin işlerini zorlaştırmayalım. Böyle önemli bir konuda ihmal ve kusurumuzun hem insanlara hem de Cenabı Hakk'a karşı bize vebal yüklediğini unutmayalım.